Ahkaf Suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup, 35 ayettir. Surenin adı, 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf, kum tepeleri demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, Aziz ve Hakim Allah tarafındandır. Ma <gülüyor> huququl Gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kafirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler. Ulla! De ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar, yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap, yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim. ولن kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi <gülüyor> İnsanlar, diriltilip, mahşere toplandıklarında, bu putlar, müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. <Gülüyor> açık açık okunup beyan edildiğinde, o kafirler önlerine gelen gerçek hakkında bu besbelli bir sihirdir, derler. <Sessizlik> وَهُوَ <Gülüyor> الْغَفُرُ Yoksa, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benim ve sizin aranızda şahit olarak, o kafidir, o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. Uy <gülüyor> ber olarak gelen ilk insan ben değilim ki dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım çünkü ben açıkça uyanan bir elçiden başka bir şey değilim <gülüyor> De ki, söyleyin bakalım. Eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahit benzerine şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz sizden daha şaşkın daha zalim kimse olabilir mi Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz <gülüyor> İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler. Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı bu müslümanlar akıllarını kullanıp, onu anlamakta bizi geçemezlerdi kendileri bunu başaramayınca bu zaten eski modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler <gülüyor> Ve Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak... Musa'nın kitabı vardı. Bu ise, zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan araçça bir kitaptır. <gülüyor> Onlar ki, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar. Ula. cennetlik olup, yaptıkları güzel işlere karşılık olarak ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. <gülüyor> Biz, insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira, annesi onu, nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun, anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet, insan, gücünü kuvvetini bulup, daha sonra kırk yaşına girince, ''Ya bir der. Gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlerine, şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makul nesil nasibeyle Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. Uley! إِلَّذِينَ نَنْتَقِمُ تَنعِيمَ بِأَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَلَا تَجَاوَزُوا السَّيِّئَاتِ إِذْ ise i̇şte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir. <gülüyor> قد خالت القرون من قبل وهو لا يستغيثان الله Bir de öylederi var ki, kendisini imana davet eden anne ve babasına, öf ve yetti artık, benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde, siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz? Derken, onlar, Allah'a sığınıp yalvararak, oğullarına, yazık ediyorsun kendine derler, imana gel, Allah'ın vaadi, elbette gerçektir. Oysa yine de bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir diye direktir. Altyazı <gülüyor> ''İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde... Haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar hüsrana uğramış kimselerdir. <Gülüyor> kesin, yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah, onlara, işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar, asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. <gülüyor> was ler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz onlarla safa sürdünüz artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız <gülüyor> إذ ذا رقو منه بالاح قام كي وقل خلتي من بين يديه يجور بي خلفي de ad halkının kardeşleri Hud'u hatırlar. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmiştir. O yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. <gülüyor> kanaun onlar sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin haydi İddianda tutarlıysen geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi, Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki, sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. Ben Ki, bildirilen azabı, vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani, can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Uda... derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş bir ruhu böyle cezalandırırız. <Gülüyor> I'm uh not -huh. Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarı verdi. Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık. <Sessizlik> dilene Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya Bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir. <Gülüyor> Bir vakit, cinlerden bir takımını, Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince, birbirlerine, susun, dinleyin, dediler. Okuma tamamlanınca, kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler. al حسابا أنزل من بعد موسى مفدقا مفدقا ما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى Dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dost doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ya kumene. وَاَلِنُوا بِهِي يَغْبِرْ لَكُمْ مِنْ Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın. <Sessizlik> size icabet etmeyen kimse bilsin ki Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar beş belli bir sapıklık içindedirler. <gülüyor> kafirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir. Ve <gülüyor> yavme Kafirler, cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş, diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki, haktır, gerçektir, diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak, inkâr edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı. Tos sahipleri olan peygamberler, nasıl sabrettilerse, sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez.